1567 numaralı konu Resulü Ekrem'in insanların en bahili en cimrisi o kimsedir ki onun yanında ismim geçiyor, benim üzeri meselavat getirmiyor şeklindeki hadisi evet Ebu Zer şöyle anlatıyor Bir gün çıkıp Hazreti Peygamber'in yanına vardım Hazreti Peygamber sahabeleriyle oturmaktaydı bir ara size insanların en cimrisini haber vereyim mi diye sordular sahabelerin evet demeleri üzerine de şunları söylediler insanların en cimrisi yanında adım geçtiği halde bana salavat getirmeyen kişidir.